''Ve izi bitela İbrahim'e Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle, emir ve yasaklarla imtihan etmiş bunun üzerine o, onları tamamen yerine getirmişti. Rabbi de ona, doğrusu ben seni insanlara imam, her hususta kendisine tabi olunan rehber yapacağım buyurdu. İbrahim ise, neslimden de imamlar yap dedi. Rabbi de, verdiğim söz senin neslinen de olsa, asla zalimlere ulaşmaz buyurdu. Wa ja'alnā al-bayta masābatan lin-nāsi wa amnaw wattakhidhū min maqām-i İbrāhīm wattakhidhū min maqām-i İbrāhīm musallā wa 'ahidnā ilā İbrāhīm wa Ismā'īl ve o vakit Kabe'yi de insanlar için bir sevap kazanma yeri ve emniyetli bir mahal kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edenler, itikafta olanlar, ruku ve secde edenler, namaz kılanlar için... Beytimi temiz tutun diye emrettik. Ve İbrahim, Rabbi Jel Ha Da, Belde Amen O, Arzuk Aholu, Men Themerat Men Amen Minhu Bilahi, Ve Yom El Aakhir. Ve O Men Kafar O Mettir O Kiline, Son Aftar O Ila Adab El Nahr, O Nasir.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 Bir zaman İbrahim, İsmail ile beraber Kabe'nin temellerini yükseltiyordu ve şöyle dua ediyorlardı: Rabbimiz, yaptığımızı bizden kabul buyur. Şüphe yok ki Semiy. Her duayı işiten, alim, her şeyi bilen ancak sensin. ربنا Rabbimiz, bizi sana teslim olan kimseler eyle. Ve neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize razı olacağın hac, kurban gibi kulluk usullerimizi göster. Ve tevbelerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki tevbab, tevbeleri çok kabul eden, rahim, merhameti bol olan ancak sensin. Rabbena ve bi'assimim minhum yetluu aleyhim ayatik. <gülüyor> Rabbimiz onlara neslimize içlerinden bir peygamber gönder ki kendilerine senin ayetlerini okusun ve kendilerine kitabı ve kitaptaki hükümleri öğretsin ve günahlardan temizlesin. Muhakkak ki aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin. Kendini bilmeyenden başka, kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Andolsun ki biz onu dünyada peygamber olarak seçtik. Doğrusu o elbet ahirette de salih kimselerdendir. rabbuhu li rabbil Bir zaman Rabbi ona ihlas ve iman ile emirlerime teslim ol buyurduğunda o da Alemlerin Rabbi'ne teslim oldum demişti. ve İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da böyle vasiyet ederek dedi ki, ''Ey oğullarım, şüphesiz ki Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse ancak Allah'a teslim olmuş kimseler olarak can verin.'' ''Ey oğullarım, şüphesiz ki Allah sizin ma ta'budun min seçti.'' Wal siz Yakuba ölüm geldiği zaman yanında mı O zaman oğullarına Benden sonra neye ibadet edeceksiniz demişti. Oğulları da senin ilahın ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilaha Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olan kimseleriz dediler. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Siz onların yapmakta olduklarından sual olunmayacaksınız <gülüyor> Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler de ki, hayır biz halif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Kulû âmennâ billâhi ve mâ unzile ileyna ve mâ unzile ilâ İbrahim ilâ İbrahim ve İsmâil ve İshâqa ve Yaqube ve mâ Musa ve İsa biz Allah'a, bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a Ve torunlarına indirilenlere Musa'ya ve İsa'ya verilenlere Ve Rableri tarafından Diğer peygamberlere verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirinin arasında Allah'ın birer peygamberi olmaları cihetiyle ayrım yapmayız. Biz ona teslim olan kimseleriz deyin. Ve in emenu bi misli ma amantu fekadettahu ve iz tawallu feinnema hum fi shiqaq ''İşte onlar da böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o takdirde gerçekten hidayete ermiş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse o takdirde onlar sırf size karşı bir düşmanlık ve bir muhalefet içindedirler.'' Artık onlara karşı Allah sana kafidir. O semi, her şeyi hakkıyla işitendir. Alim, her şeyi hakkıyla bilendir. ve men ehsenu ve nahnu lehu abidun. Ve deyin ki Allah'ın boyası ki biz onunla boyandık, dinine girdik. Allah'tan daha güzel boyası olan kim olabilir? Biz ancak ona kulluk eden kimseleriz. Sûlâtuhanjonan <gülüyor> fil Deki Allah bizim de Rabbi'miz, sizin de Rabbiniz olduğu halde. Allah'ın bizden bir peygamber göndermesi hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Biz ona karşı samimi olan kimseleriz. <gülüyor> وَالْاَسْبَادَ كَانُوا هُودًا siz gerçekten İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın Yakub'un ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilensiniz, yoksa Allah mı? Kendi yanındaki Allah'tan gelen şahitliği bildiği bir şeyi gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. <gülüyor> Lengan ma kesebtu alekum ma kesebtum ve la tusalun an ma kanu Bunlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Siz onların yapmakta olduklarından sual olunmayacaksınız.